Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi de şeyle ilgili. İmam Nesai'nin süneniyle ilgili. Diyor hocam bunu ile ilgili bir fikir verir misin bize? Bu İmam Nesai'nin süneni ikiymiş. Hangisi neymiş? Sonra elimizdeki hangisidir? Ve içinde zayıf var mı filan? Onunla ilgili. Evet arkadaşlar İmam Nesai büyük bir imamdır. İsmi Alimlerimiz imam nesaiye diyorlar el İmamul hafız. Hafızdır imamdır. Hafız kolay kolay kimseye söylenilmez. Hafız binlerce hadisi ezberinden senediyle bilmesi lazım. Künyesi Abu Abdurrahman adı da Ahmed İbni Şuayb İbni Ali'nin Nesai. 303 hicri senesinde vefat etmiştir. Çok büyük alimdir. İmam Dar-ı Kutni rahimahullah diyor ki İmam Nesai diyor ki ehl e, zamanındaki bütün alimlerden üstünüydür. İmam Zehebi çi İmam e, Siyer A'lamun'u balada İmam e, Daru sözünü nakleden 300 senesinde diyor, 300 ön senesinde ki Resulullah teşki etmiş 3 dönemi. 300 senesinde diyor, Nesai'den hafızlı uymuş. Hıfzı çok kuvvetliymiş. Hadisin illetlerini, ricellerini çok iyi bilirmiş. Hatta İmam Müslim'den daha iyi bilirmiş diyor. İmam Zehbi diyor, İmam Müslim'den, Abu Davud'den, Tirmizi'den daha iyi bilirdir. Diyor İmam Nesai, bu konuda Ebi Zer'e gibidir. de İmam Bukhari gibidir. Bunu da İmam e, Zehebi Siyer A'lam'ın nübele kitabında naklediyor. Şimdi kitabına e, gelirken İmam Zahabi'nin iki tane kitabı var. Sûnenil Kubra, Sûnenil Suğra. Sûnenil Kubra büyük bir kitaptır. Aynen sünnetleri yığmış. Bu şu ana kadar tam olarak aslı bulunmadı. Bir kısmı bulundu, basıldı. E, bunun üzerine fazla konuşmaya gerek yoktur. Çünkü bu sünnet meşhur değil. Meşhur olan Sünen-ü Suğra'dır. O da bizim elimizde kütüb sittenin içindekilerdir. Bu da, bu da Sünen-ü Suğra'dır. Alimler de diyor ki, hadis alimleri, Bukhari Müslüm, sonra nedir? Nesai Ebu Davud, Tirmizi i̇bn Mace. Bu dördünün içinde en sahih olan İmam Nesai'nin Sünen-ü Suğra'sıdır. Neden sünnenü suğrasıdır? Çünkü İmam Nesai sünnenü suğranı Büyük süneninden seçmiş. Seçme sebebi de oranın olduğu şehrin emiri. Demiş ona bana bir kitap ver. Hadisle ilgili sahih olsun. Hükümlerin de bilindir içinde. İmam Nesai de sünneninden sünnenü suğrayı seçmiş. Törpülemiş yani muhtasar etmiş bir nevi. Ondan dolayı İmam Nesai bu sünneni suğraya da bir ad vermiş. El-Muçteba. Muçteba yani seçilmiş. Demiş. Onun için e, bu e, e, e, imamlar diyorlar ki hadis alimleri mesela hafız el Iraki de bunu zikrediyor. Onun için diyor bu çok sahihtir. Çünkü özentle seçmiştir. Bu. İmam Nesai özellikle bu, bu kadar şeyi seçmiştir. İkinci mesele, e, niye imam e, şeyin e, e, birinci kitap gelir e, Kütübül Arba'nın içinde? Çünkü İmam Nesai ilal ilminde mümeyyezidir. Bak dedi Bukhari Müslüm, Müslümden daha fazla ilalden bilirdi. Buhari ve Abi Zer'e seviyesindeydir. Bunu da alimler neklediyor. İmam Zehbi de bütün alimlerin kavlunu siyer alemde Naklediyor. Evet. Şimdi bir de neden e, İmam Nesaide e, kitabı da e, muateberdir? E, e, şeyde alimler diyorlar ki, hatta Hafız İbn Hacer diyor ki e, <gülüyor> Bukhari Müslüm'den sonra İmam Nesaide'nin kitabı gelir. Çünkü zayıf hadis içinde çok azdır. Bunu İbni Salah da zikrediyor nukatta, kitabında. Evet. içinde zayıf hadis var mı? İmam Nesai'nin evet var. Ama çok azdır dedik. Bu zayıflerde alimler diyorlar üç şüküldür. Bir kısmı zayıfı İmam Nesai kendisi zikretmiş hadisi, kendisi hüküm vermiş bu bu da demiş zayıftır. Hükmünü de vermiş, sebebini de vermiş. Mesela. İçincisi, İmam Nesai hadisi zikretmiş, hüküm vermemiş ama kendisi başka kitablarda onun hükmünü vermiştir. Başka kitaplarında İmam Nesai'nin bir sürü neyi var? Hadiste ilgili kitapları var. Orada ne vermiş? Cevabını vermiştir. Hükmünü vermiştir. Üçüncü kısmı ne yapmış? İmam Nesai söylememiş. Başka kitaplarında da şey yapmamış ama başka alimler bunu tazif etmiştir. Bu da elden sayılacak kadar çok azdır. Onun için İmam Nesai'nin e, kitabında e, hadis zayıf azdır ama var. Bak kütüb sütte dedik hepsi doğru değil. Bukhari Müslüm tamam bunun üzerine icma var zayıf hadis yoktur. Ama dört kitapta zayıf hadisler var arkadaşlar bunu dikkat etmemiz lazım. Ama o zayıf hadislerde şiddet zayıf değil mauzu değil, uyduruk değil, şiddetli zayıfte de değil. Ama zayıftır, zayıf diğerçe zayıftır. Bu da çok azdır, kitabu sittede. Çok azdır, buna da alimler zaten alhamdülillah ayırmışlar. Onun için hiçbir sorun yoktur, ee, kitap e, imam e, ibn imazenin kitaplarında, e, şeyin pardon İ imam nesainin kitabı muhteber bir kitaptır. Güzel bir kitaptır. Ümmet bunun üzerine icma etmiştir. Bukhari Müslim'den sonra Nesa'yı geliyor. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.